Kabe'nin içinde namaz kılınır mı? Kabe'nin içinde namaz kılınır. Kabe'nin dışında namaz kılındığı gibi. Zira içerisinde kılınan namazda her tarafı vesaire. Bir sakıncası yoktur. Çok da faziletlidir.